Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor, diyor ki benim babam e, kanser hasta, hasta, hastalığına yakalanmış ama şu anda sıhhateyidir, oruçlu olabiliyor. Ama bir sorunu var diyor, e, bu ilaç almak için hastaneye gidip e, babama kan e, e, ilaçtan, e, ilaçların birisinden damardan ona bir ilaç veriyorlar. Damardan bir ilaç veriyorlar ona. E, kan, kanay, damardan kanay bir ilaç veriyorlar. Bu ilaç orucun bozar mı bozmaz mı? Evet önce deriz Allah babana e, şifasını versin. E, cevap vermeden önce bir not düşünün bura. Allah Subhanahu ve teala bir insana hastalık verse bu iptiladır. Şükretse mükafatı var. Sabretmese cezası var. Onun için... Hastalıklar kanser gibi hastalıklar Allah sevgili kuluna verir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim taun hastalığından öldü o şehittir yani bir insan kanser oldu Allah eğer namazı var ise musulman manası Allahu Teala o kanserden geçse Allah sevdi onu şehit sayılır. Allah günahlarını da affeder. Sabretmişse tabi. Onun için bir tane kanserler için ne diyoruz? Allah kurusun. Tabi tehlikeli bir kavuldur. Ha yazık olmuştur ya hele yaşı şeyidir. Yazık oldu niye böyle? Allah'ın kaderine karşı geliyoruz. Şimdi biz deriz e, baban e, Müslümandır elhamdülillah. Senin sorundan beri Müjde veririm babana. Sabretsin yeri cennettir ya. Müjde veririz. Allah şifasını versin. Sabır versin ona şükretmenin idasını bilsin. Sorunun cevabına gelirken Ramazan ayında oruç olsan iğne e, meselesinde alimlerin burada yani burada durum iki, iki durum var. Birincisi o iğne ister damara ister e, karsa vurulsa o iğne kuvat iğnesi ise bu orucu bozar. yani dida yerine geçiyorsa. Fitaminler ise, mesela karsa da vuruyor, kalçaya vuruyorlar nedir? Mesela bu vitamin iğnesidir, zayıf olanı bu. Çünkü e, direç e, damara vursalar, yani karsa vursalar bu orucu bozar. Çünkü gıda yerine geçiyor, yemek içmek gibi insana güç veriyor. Bu bozar orucu. Ama bir iğne karsa değil, e, karsa, yen de damara vuruyorsa, gıda yerine geçmiyorsa ilaç gibi, mesela karsa vuruyorsun, antibütik gibi, e, yen e, damara veriyorsun, senin dediğin ilaç gibi. Eğer o ilaç gıda yerine geçmiyorsa, kanser hastalığını temizlemek için e, kimyasal bir madde ise, gıdayla ilgisi yoksa bu orucu alimler diyorlar kırmaz. Ama... Alimler diyorlar, ihtiyaten bu gece olsa daha iyidir. Yani iftardan sonra. Eğer olmuyorsa, doktorlar zorluk çıkartıyorsa, hastaneler zorluk çıkartıyorsa olmaz. Sadece bu saat o zaman bir mahsuru yoktur inşallah. Bu tedavi iğnesidir. Burada da iftarı bozmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.